Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedun ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. وَوَشَهْرٌ اَوْوَلُهُ ramazan Şerif öyle bir aydır ki başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Yani ikinci on gün bu mağfiret vaslıdır. Tabii ki mağfiretin vesileleri vardır. Mağfiret olmak için insan çok çalışmalıdır. Rabbimiz Tebarek ve Teala kullarını Affetmeye bahane arıyor. İşte o bahanelerden biri olmak üzere bizlere Ramazan-ı Şerif'i lütfetti ve ikinci on gününü ortasını mağfiret bölümü olarak ilan etti. Bu itibarla özellikle gecenin üçte biri geçtikten sonra her gece son üçte birde bu müjde varittir. Fakat ramazan Şerif'te 3'te 1'i geçtikten sonra, ilk 3'te bir, bunun hesabı kolaydır. Bu arayı hesap edersiniz, efendim o akşam ezanıyla imsak. Bu tabi değiştiği için takvimler devamlı. Bazı kere 1 ayda tabi yarım saat kadar da değişiyor. Onun için e, burada hesap yapmanız nasıl mümkün olur? Akşam ezanıyla imsak vaktini topladığınız vakit bunu 3'e bölersiniz. Onun üçe böldüğünüz zaman üçte biri geçtiğinde bu müjde var. İbn Abbas radıyallahu anhu hadisinde. İnne fi yunadi munadin ba'dü sulûthil leyli'l evveli ilâ ev sulûthil leyli'l âhir. Gecenin üçte biri geçtikten sonra biri vatte son üçte birini. Zaten son üçte birinde Ramazan olmak şartı yok. Son üçte biri Buhari hadisinde her gece var. Ve de alke kullu her gece var. Son üçte biri seher vaktidir çünkü. Ama Ramazan-ı Şerif'te gecen üçte biri geçtikten sonra bir münadi Mevla tarafından nidâ eder. Elâ <gülüyor> Bir şey isteyen yok mu? Dileyi, muradı kendisine verilir. <gülüyor> Elâ isteyen yok mu? Mevla'dan bağışlanma talep etsin de onun için günahları bağışlansın. Ela tâibun yetû bu fetûbillâh aleyh. Tevbe eden yok mu? Allah'a dönsün de Rabbi de onu tevbesini kabul etsin. Onu tevbeye muvaffak etsin. Demek ki Ramazan Şerif'te hele ki bu ortasındaki mağfiret bölümünde Ramazan Şerif ayında tevbe istiğfarda bulunanların mutlaka bağışlanacakları bildirilmekle beraber buna ilaveten kabul saatlerine işaret ediliyor. Ama af nasıl af edilecek? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hayır sahibi birinden bahsederken, cahiliyet döneminde cömertlikleri, e, iyilikleri, dillere destan olmuş, dar bu mesel olmuş birinden bahsederken, onun cennete giremeyeceğini, çünkü iman etmediğini, tabii ki cahiliyet devrinde yaşadığını, öldüğünü <gülüyor> anlatırken, لَيَنَّهُ لَمْ يَكُلْ يَوْمَنْ رَبِّ خِفِرْل۪ي قَط۪ي اَت۪ي يَوْمَد۪ينَ Buyurdu ki çünkü o bir gün bile bir kere bile ya Rabbi ceza gününde hatalarımı günahlarımı bağışla diye bağışlanma talep etmemiştir. Onun için tabi imandan maksat nedir? İtiraptır. İnsan günahlarını itiraf edecek. Seyyid-ül itiraf mahiyetindedir. İstigfarların efendisi. Her şeyin bir efendisi vardır. İşte ayların efendisi Ramazan-ı Şerif olduğu gibi peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın efendisi Bakara suresi olduğu gibi. Bakara suresinin efendisi Ayetel Kürsi olduğu gibi. Suların efendisi Zemzem-i Şerif olduğu gibi. Develerin efendisi Allah'ın devesi Salih Selamı kayadan çıkarttığı mucize olarak deve olduğu gibi. Efendim camilerin efendisi Kabe-i Muazzama olduğu gibi. Acem'in efendisi Selmani Farisi olduğu gibi. Yani bunun örneği çok. Her şeyin bir efendisi olduğu gibi istiğfarların da efendisi var. Onu Sabah akşam okuyanın cennete gireceğine O gece okuduğu gün ölen Okuduğu gece ölenin cennetlik olduğuna Ve mutlaka Günahlarının bağışlanacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz vermiştir Yemin etmiştir hatta şehit olacağına dair Söz vermiştir Bu da bizim bazı risalelerimizde mevcuttur Dualarım kitabında da vardır Ramazan şerif risalesinde de Zannediyorum olacaktır Sayfa 358 önüme geldi hemen Sayfa 358'de ramazan Şerif Risalesi'nde Şeddi Adib Nefs Hazretleri rivat ediyor. Büyük sahabi Mescid-i Aksa'nın surunun dibinde yatıyor. Ziyaret nasip oldu. Mübarek insan. Bukhari hadisinde onun hadisi bu. Ne büyük hadis-i şerif rivat etti bize. Ne müjde verdi bize. İstiğfarların efendisi. Allahım ey benim Allahım, Ente Rabbi. Benim Rabbim ancak sensin. La ilahe illa ente. Senden başka hiç ilah yok. İbadete layık yok. Yaradan yok, yaşadan yok, rızık veren yok, yöneten yok. Halakteni, sen yarattın beni. Ve ene abduke, ben senin kulunum. Ve ene alâ ahdike ve ve'adike mestadda'itu. Ben gücümün yettiği nispette, sana verdiğim sözdeyim. Ahdime vefadayım ama gücümün yettiği nispette, kulum kusursuz olamıyorum. Ebu uleke minimetike, sayısız sonsuz nimetlerim var üzerimde, hepsini itiraf ediyorum. Ve Ebu bir benim de sana karşı çok edepsizliklerim var, çok saygısızlıklarım var, çok günahlarım var. Günahlarımı da itiraf ediyorum, kabulleniyorum. Bak, istiğfar itiraf niteliği taşır ki imandan maksat itiraftır. Adam ne kadar iyilikleri, hayırları olsa da mutlaka Allah'a karşı kusurları var. Kusurunu itiraf edecek. Bak ne buyuruyor Kâinatın Efendisi? Bir gün bile hayır, ey Rabbim ceza gününde hatamı bağışla demediği için, e. Ne kadar de olsa cehennemde özel bir yeri olur iyilik yapanların. Cehennemde herkes gibi en ağır azaplara tabi olmaz. Azapları hafif olur ama cennet yüzü göremez. Çünkü iman etmedi, suçunu itiraf etmedi. Allah'a karşı itirafta bulunmadı, istiğfarda bulunmadı. Şimdi bak ortası mağfirettir diyoruz bu mübarek ayın. Şimdi bu bölümde istiğfar etmezsek, mağfiret faslında bağışlanmazsak ya ne zaman bağışlanacağız? Eno la illa Senden başka günahları kimse bağışlayamaz. Eûzu bike min Ya Rabbi yaptığım çok günahlar, çok kötülükler var. Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Bunu ezberlemek lazım. Bu öyle bir istiğfar ki istiğfarların efendisi. İstigfarın birçok sıygası var, lafzı var ama İmamü'l-Uccuri'nin de beyanı vecile evla olan Seyyidül İstiğfar Ramazan diye bir eseri var İbam-ı çok değerli bir eser ben ondan çok istifade ettim Arapça tabi ondan size alıntılar yaptım işte bu hadis-i şerif orada görünce ben aslında dualarım kitabımda vesaire kitaplarımda bunu konu ettiğim için vaazlarımda da senelerdir bunu konu ettiğim için hatta çok cemaatlerime de bunu okudukları gece ölmek nasip oldu çünkü biz bunları çok beyan ettik insanlara akşam olur olmaz sabaha girer girmez bunu okuyun. Bak ben bu akşam okudum elhamdülillah mesela. Siz okudunuz mu? Akşam okuduğu zaman ölen, o gece, bu gece ölmek nasip olsa ki mutlaka birileri ölecek. Ne birileri? Binleri, yüz binleri ölecek. Her gece bu kadar insan ölüyor dünyada. Dehalel cennet, cennete girdi. Girecek buyurmuyor. evkanemin el cennet, cennete elindendir ki ona nasip oldu. Ve idâkâ Sabah çıktığında okusa, Ferman Tevliya o gün ölmek nasip olsa, fevemle cennet. O da cennetliktir buyuruyor. Kainat efendisi cennetliktir buyuruyor. Diğer bazı vaatlerde başka şekil başka dualara, müjdelere yemin etmediği kadar buna yemin ederdi buyuruluyor. Ve başka rivayetlerinde hadisin yine şehit olarak ölür buyuruluyor. Yatağında da ölse şehit olmak makamına ermek nasip olur. E bunu bir insan duyarda ezberlemez mi ya? Şimdi bu gece ölmeyeceğine garantisi olan var mı? Yok. Herkesin bu gece ölme ihtimali var mı? Var. E bu gece bunu okudum mu? Okumadım. E senin için hakikaten şaşılacak iş ya. Burada sana cennete girmene garanti veriyor. Bu hadisin kaynağını mı soruyorsun? Kaynağı Buhari Şerif, Davat 15. E bu Davud'ta var. İbni Mace'de var. Bu öyle bir Muazzam hadis-i şeriftir ki Bununla amel etmeyenin Hakikaten düşündürücü bir durumu var yani Ben bu gece ölebilirim Ama ölsem cennete gireceğime Karante eden duayı okumadan yaşıyorum yani Bu biraz bağdaşmıyor Cennet isteğiyle bağdaşmıyor Ahiret hevesiyle bağdaşmıyor Ölüm korkusuyla Ahiret korkusuyla Allah korkusuyla Bağdaşmıyor Bu kadar dakikalar saatler geçiyor gafletle Bu dua okunmaz mı şimdi Bak mağfiret bölümündeyiz şu itirafları her gün yapalım. Sabah akşam. Şimdi bize Ramazan-ı Şerif'te 4 hasleti çok yapmamız emrediliyor. Festekfiru <gülüyor> fi 4 hasleti Ramazan'da artırın. Dört şeyi çok yapın. Haslatani durunu bihim rabbekum. 2 hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. Memnun edeceksiniz. Mevlânımız rızası her şeyden büyük ve ridwanu Allah ekber. Cennetten ve her şeyden büyüktür Allah'ın en ufak rızası. Bu iki kaside size Allah'ın rızasını kazandıracak. Ve kaslatani anuma. İki kasidede sizin zaruri ihtiyacınız onlar istemeden duramazsınız. Emmel kaslatani illeteni turdune bihi Ramazanda Rabbinizin rızasını size kazandıracak iki kaside gelince, feşehadetü en la ilahe illallah ve testagfirune. Birincisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlikte bulunuyorsunuz ya, kelime-i şehadet. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i şehadeti çoğaltın. Ondan sonra Rabbinizden afis diyeceksiniz. İşte bu da estagfirullah, estagfirullah namazların ardından estagfirullah el-azîmen la ilahe illâhû. Mehmet bu öyle bir istiğfar ki üç kere yapılsa büyük günahları da afffettiriyor yani büyük günahları affettiren pek e, amel az var Hatta mesela 5 vakit namaz da bile e, Ramazan da bile oruçta bile haç gibi ibadetlerde bile şart koşuluyor İveçtülü Beilke Bayir büyük günahlardan sakınılmak şartıyla 5 vakit namaz arasını affettirir Ramazan Ramazan arasını affettirir. ile ve Ramazan, ile ile Beş vakit namaz aralarını, cuma cuma arasını haftalık, beş vakit namaz aralarını günlük, cuma cuma arasını haftalık, Ramazan Ramazan arasını yıllık, hac hac arasını, ömre, ömre arasını ömürlük. Affettirirler, sildirirler, süpürtürürler ama büyük günahlardan sakınmak aydı koyuyor. Fakat bu estağfirullah, el-azîm el-lezi ilâ ilâ illâ ve tuv mesela bu istiğfarı yapsa, üç defa bu namazlardan sonra yapılıyor, hadis-i şerifte varid olduğu üzere, yatarken yapılıyor, yattığınız zaman, sağ omzunuz üzerine uyumadan evvel, abdestsiz de yatsa insan yine okuyabilir bu istiğfarı. Efendim, bu istiğfarı yapılırsa, وَفِرَدْ لَوْ ذُنُوبُ وَاِنْكَانَةَ اَكْثَرَمْ زَبَدِ الْبَحَرُ Günahları denizlerin köpüklerinden de fazla osaf edilir. Bir hadisinde sahite geçiyor ve inka ne kat farra zehvi harpten kaçsa bile. Halbuki harpten kaçmak yedi büyük günahtan sayılıyor. Ve tevalli yu içleri bu seb'al mubikat ocakları batıran sizi helak eden yedi günahtan sakının. Büyük günahlar tabii 70'e kadar yolu var. yüze kadar çıkaran var ama hadis-i şerifin sahih lafzında 7 tane helak eden günah var. Bunlardan birisinde de harpten kaçmak diyor. İşte bu istiğfar içinde buyuruyor ki harpten kaçmış bile olsa bu ne demek yani? Günahı en büyük günahta olsa şirkin dışında tasavvur edilecek en büyük günah üstü tekayül Yine bu istiğfar ile affedilir buyuruyor. Bu ne demek? Onun için bunlardan istifade edelim. Şimdi af olmazsak ne zaman af olacağız? Bak Ramazan'da dört hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbiniz razı edeceksiniz. Kelime-i şahadeti çok söyleyin, istighfarı çok söyleyin. İki haslet de var zaten onlarsız olmaz. O da ve anhuma, Allah al ve nar Allah'tan cennet çok isteyin. Bir de Allah'a cehennem ateşinden çok sığının. İşte bu iki dua. O Türkçe de olur. Allah men ve tağuzubikem min al-nar. Onun için bunları Seyit Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Rahimeullah cem etmişti Bir sohbetinde anlatıyordu bunu Arapça sohbet kasetinde Nasıl yapılır diyor Mesela dördünü birleştireceğiz es Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Bu şahadet On sonra ne diyeceğiz Estağfirullah Bu da istiyor var On sonra ne diyeceğiz Allahümme inna nes'elükel cenne Üç oldu Fe 4. Bu da cennet isteyip cehennemden sığınmak. Bunu 3 kere yapsan büyük iş oldu. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emri yerini buldu. Bu şekil yapacaksın. Eşhedü en la ilahe illallah cennet ve 3 kere cennet isteyene cennet dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle. Üç kere cehennemden sığınana cehennem dile gelir. Ya Rabbi bunu benden azad eyle. İşte bunlara devam etmek lazım. Ondan sonra istiğfarların efendisi 359. sayfa Ramazan-ı Şerif bunu asla ihmal etmeyeceğiz. Rabbimizden daima mağfiret talep edeceğiz ama özellikle tabii ki iftar saatlerinde boyunlar cehennemden azad olduğu saatlerde İnna lillahi teala, kurtakaminennar fi kulli yommin min min ramazan. Ebu Said radıyallahu anh hadisinde. Evet, Ramazan-ı Şerif'in her gününde ve her gecesinde cehennemden azatlılar var ve rahat alacaklar var. Her iftar sofra, saatinde sofrasında 1 milyon kişi cehennemden azad oluyor. Bazı rivayetlerde 600 bin geçiyor. Bunun en fazla rivayeti 1 milyon olarak gördük ve zikrettik kaynaklarıyla belirttik size. Bu 1 milyon bunlar bu Ramazana kavuşmadan, bu orucu tutmadan, iftar saatine kavuşmadan ölselerdi kesin cehennemi kazanmışlardı. Fakat bu Ramazan iftarında af saatine rastladılar ve af oluyorlar. Tabii ki herkes bu durumda değildir. Bu durumda olanlardan 1 milyon. Son gece olduğu zaman Rabbimiz başından sonuna kadar ne kadar azadettiniz? 29 milyon. 28, milyon, 29 milyon diyelim. Ee, Tabi 29 çekerse 28 derler. 30 çekerse 29 derler. Çünkü son gece sorduğu için. O zaman ne buyuruyor? Başından sonuna kadar. Ne kadar azad ettinizse toptan bir o kadar da. Dediler ya Allah Kadir gecesi midir? Son geceki bu kadar toptan azad oluyor. Buyurdu Levelekinle Amileyni ve Kadir gecesi son gecedir demiyorum ama işçiye parası ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman. Onun için oruç da bittiğinde teravihler bittiğinde. Son gece onlar da alacaklarını alırlar. Böylece önümüzdeki gecelerin değerini bilelim. Kıymetini bilelim. Ve inneli kulli müslimin fî kulliyumun ve leyletin davete müstediâbe. Her Müslümanın ama her Müslümanın ne kadar da günahkar olsam benim de senin de hakkımız var. Ramazan münasebetiyle Ramazan şerif hürmetine her gün ve gecede her Müslümanın makbul bir duası var. Yüzde yüz kabul. E bu duaları da ya bak Bezzar rivat ediyor, Ahmet Namber rivat ediyor. Bunlar hep kaynaklı şeyler. Bunları niye efendim zayi edelim? Haklarımızı niye kaçıralım? Onun için evvela bağışlanmak isteyelim. Dertlerimiz, günahlarımız, ilacımız istiğfar ve mağfiret. Af olursak, günahlarımızdan azat olursak işte o zaman işimiz de rast gider. Rızkımız da bollaşır. Evimizde de huzur olur. Çoluk çocuğumuz, hanımımız da bize itaatkar olur. Biz de onlara efendim iyi niyetle, Hizmetkar oluruz, bağışlanırsak kısırlıktan kurtuluruz, hastalıktan illetten kurtuluruz, kuraklıktan, fakirlikten kurtuluruz. Bütün dertlerimiz günahlarımızdan geliyor. Çaremiz istiğfar ve bağışlanmak. Onun Hazreti Ömer'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sâilullahi fî ilâ Ramazan-ı Şerif'te ve fi Ramazan ramazân Ramazanda Allah'a zikreden af olmuştur. Bir sübhaneallah bin sübhaneallah'tan üstün olur. Ramazanda bir estağfirullah, bin kıymetli olur. Ramazanda zikreden Allah diyen, La ilahe illallah diyen, bu ümmete nasip oldu bu. Bu kelime-i şehadetler, kelime-i tevhidler, istiğfarlar, başka ümmetlere bu kadar nasip olmadı. Onun için Ramazanda Allah'ı zikreden af olur. Ramazanda Allah'tan bir şey isteyen mahrum olmaz, husrana uğramaz. Allah diyebilen Hamdetsin, şükretsin, la ilahe illallah diyen peşine elhamdülillah desin. Çünkü neden? La ilahe illallah demek öyle bir nimettir ki sonsuz cehennemden kurtarıyor ve sonsuz cennete kavuşturuyor. En büyük nimet bu olduğuna göre hemen peşine o nimeti hamd ile şükr ile kayıtlamak lazım. Elhamdülillah demek lazım. Allah tekrar nasip etsin. Onun için nimetlerin kıymetini bilelim. Af olmaya yarışalım, koşuşalım. Afolmanın çok vesileleri var. Afolma'a bahane aramalıyız. Mahfiret olmak için çare aramalıyız. Bunun da bir takım çareleri var. Bu çarelerden biri de nedir? İkinci on günün tesbihini her gün yüz kere okumaktır. İlk on günde rahmet bölümü olduğu için Allah'ımızın rahmet sıfatıyla ona nida ettik, dua ettik. Ne dedik? Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bunu yüz kere İlk on günde okuduk şimdi ikinci on güne girdik Mağfiret bölümündeyiz Af olacak zaman ve zemindeyiz Bu mağfireti celbetmek için ne okuyoruz Ya gaffar az Ey günahları çokça bağışlayan Allah Kendi öyle buyurdu Bize öyle tanıttı zatını Estaizu billah Ve inniyle gaffarun limen tâbe ve âmene Ve amile sâlihan Sümmehteda Tövbe eden iman eden Salih amel işleyen, sonra hidayet üzere sebat istikamet eden, kullarımın bütün günahlarını ben çokça affeden, bağışlayan, gaffar olan Allah'ım. Onun için bu on gündeki duamız ne olacak, zikrimiz ne olacak? Ya Gaffara Zünub, Ya Gaffara Zünub. 351. sayfada, Ramazan Risalesi'nde mutlaka takip edin dersleri, duaları, zikirleri. Ya Gaffara Zünub tesbihini yüzer kere okuyoruz. Bu da bizim af olmamıza, mağfiret olmamıza çok büyük vesile olacak inşallah Rahman. Ondan sonra bu mübarek zamanda istiğfar edersek, inat etmezsek, ya Rabbi af istiyorum dersek başlanacağımız söz veriliyor. Ama af istemezsek, istiğfar etmezsek, ama ne günah işliyorum zaten ağzım bağlı, oruçluyum günahım yok, bir şeyim yok, istiğfar istiğfar demeyelim. eden bu la birden bu bunakar. Varlığımız bir günah ki ona hiç bir günah kıyas olmaz. Devamlı nefis, enaniyet, kibir, gurur, haset, vesat, riya, gıybet, dedikodu, iftira bizim mesleğimiz haline gelmiştir. Bizde günah mı arıyorsun? Günahsız geçirdiğimiz an mı var da? Günah soruyorsun. Onun için Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Ve yagfirullahu fihi illa limen ebâ. Allah Teala ramazan Şerif'te Bütün kullarını affeder Bütün Müslümanları affeder Ancak inat edenleri Kaçınanları affetmez Bu hadis-i şerif Resulullah buyurunca Ebu Hureyre'de radıyallahu anh bunu Nivat edince Tabi bunu duyanlar sordular Kıyla ya Eba Hurayre ve men Eba Ey Ebu Hureyre Şimdi burada kaçınanları affetmez buyurdu Çekinenleri geri kalanları affetmez buyurdu Bu kaçınan kaçan ne demektir Ve men Eba Kim geri kaçıyor Af olmamak için kim geri kaçar ya? Kale Ebu tefsir etti hadisi. Ye'ba'en yesteğfirullah. Allah'tan af istemekten geri durursa, estağfirullah demezse, hakikaten günahlarına pişman olmazsa ve tevbe etmezse, işte o kaçılmış olur. Ona af yok. Ona Ramazan da gelse, efendim, bayram da gelse, mağfiret yok. Onun için dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şöyle buyurduğu rivat edilmiştir. Kainatın Efendisi diyor ki semih Cibril Cibril'den işittim. Bak bu çok önemli bir hadis şeriftir. Bunu İbnül Cevzi Hazretleri Bustan-ül naklediyor. Evet. Numan-e lalusi galiyetül ve naklediyor. Es-Safuri'nüzetül Mecaş'e naklediyor. Birçok eserlerde bu geçiyor. Hazreti Cibril anlatıyor. Kainat Efendisi ondan işittim buyuruyor. Yutabi Şahab Yömel kıyameti bakiyen hazina, bir genç delikanlı kıyamet günü ağlar üzüntülü vaziyette getirilir. Belmelek tesuoku bir makamiyam Melekler de ateşten demir kamçılarla onu sürüklüyorlar, ona vuruyorlar, onu itiyorlar. Böyle kuleleman eleman, o aman kurtuluş aman diye el ve sene, bin sene bu şekilde, bin sene ne demek ahirette bin sene bir şey değil. <Gülüşmeler> men inleyememende Rabbim'e elfi senet mi Habibim senin Rabbin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir buyuruluyor demek ki mevla'nın bir günü bu. Ve ele <gülüşmeler> bin sene bağırıyor, eman yok, güvence yok, garanti yok, kurtuluş yok. Sembuşa kufi fe yukafu. Beni edilat aleyha fe emrullah aleyha malaqet azab. adab. Teshabuhu elavet ile النار. Rabbimizin uzuna getiriliyor, durduruluyor. ...sürüklene sürüklene getiriliyor... ...Mevla mekandan münezzeh... ...onu istediği yerde ondan... ...fatab oluyor... ...Rabbimiz azap meleklerini emrediyor... ...onu yüzün üstüne cehenneme doğru melekler çekiyor... ...kultuya Cibril'ü menhüve... ...o zaman kainat efendisi duramadım diyor... ...ey Cibril... ...kimdir bu kişi... ...kâle bu min ...senin ümmetinden bir genç diyor... ...kultu ve madem bu... ...peki bu suçu günahı neydi derim... ...kâle edrake ramadân... ...bu delikanlı Ramazan'a gel kavuştu... ...fe'asallahu te'ala fi... ...Ramazan'da bile günahlara devam etti... ...isyanlara devam etti... ...içkiye müptela olanlar... ...kumara tutulanlar... ...zinaya bulaşanlar... ya ...şarkı türkü dinlemeye alışanlar... ...yalan dedikodu gıybet iftiradan... ...geri duramayanlar... ...Ramazan geldi hala ne zaman af olacağız... ...bak velemme tübbelem üsteğfirillah... ...ke'yeğfiralev... ...tevbe de etmedi... Allah onu affetsin diye istihbar da etmedi. Allah da onu aniden, ansızın yakaladı. Tevbe fırsatı da bulamadan öldü gitti. Onun için bunu sen de kurtaramazsın. Çünkü neden? Hasm-ı Ramazan. Bunun davacısı var. Bundan davalı olan var. Bunu şikayet eden var. Kimdir o? Ramazan. Ya Ramazan bir adamın hasmı olursa Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ben ondan vereyim ben onun işine karışmam. Allah Teala diyor, Habibim senin karışmadığın işe bende karışmam. Ramazanın şikayetiyle cehennemi boylar. Onun için oruç şefaat edecek, Kur'an şefaat edecek. Kime? Gece uykusuz kalıp Kur'an okuyanlara, gündüz açısız kalıp oruç tutanlara şefaat edecek. Bu vazifeleri ihmal edenlere tabii ki büyük şikayetler var, büyük tehlikeler var. Onun için mutlaka af olmanın yoluna bakalım. Öğlen namazlarından sonra inşallah unutmuyorsunuz üç aylarda Recep'te Şaban'da tekrar tekrar söyledim. Estağfirullahal-i Azim el-lezi ilaha ilaha ilaha vel hayyel kayyume ve tuğbu ilah. Tevbe-i abdin zalimin li nefsî ilaha emlikul nefsî darram ve lâ nef'ham ve lâ mevtem ve lâ hayâtem Bir kere olsun bu istiğfarı yapan Allah Teala meleklerine buyuruyor? Amel defterindeki bütün günahları, kötülükleri silin, süpürün, mahvedin, yakın, yıkın. 357. sayfede Ramazan Risalesi'nde bu istiğfarı bulursunuz. Bu da öğlenden sonra bir kere okunuyor. Bunlara böylece devam etmek lazım. Başımızın çaresini aramak lazım. Evet. Ve özellikle dualara devam etmek lazım. Bu duaların en önemlileri nerededir? Tabii ki iftar saatindedir. Bundan dolayı sizlere geçen derste de iftar saatinde yapılması gereken duaları... Söyledim, öğretmeye çalıştım. Özellikle bazı dualar vardır ki mağfiret olmak için, af olmak için birebirdir ve kesin zamindir. Mağfireti üstlenicidir. Bunlardan birisi de Ebu Aliye radıyallahu rivayet ettiği şu mübarek duadır ki Abdülkadir Geylani, Kutbu Semadani o büyük zat bunu rivayet ediyor. Bu dua okunmalı iftarda. Efendim ezan okunduktan sonra değil, ezan okunduğu anda hemen oruç açmak lazım. Bunlar ezana 2-3 dakika kala, 5 dakika kala başlanacak. En az 70 kere veya 100 kere şifar yapılacak. Ve bu dualar, iftar duaları, dualar ramazan Şerif kitabında 378. sayfede başlıyor. Bunlarla amel edilecek. Bu da hangi duadır? ...elhamdülillâhillezî alâ fe kahar... ...elhamdülillâhillezî nazara fe khaber... ...elhamdülillâhillezî meleke fe kadâr... ...elhamdülillâhillezî yuhyil el mevtâ... ...işte bu öyle büyük hamdlerdir ki... ...tam iftar saatinde bu duayı okuyan... ...bütün hamdler yüce olan ve dilediğini zorla da olsa yaptıran... ...kahar ismiyle müsemmâ olan Allah-u Teala maksustur... ...bütün hamdler her şeyi görüp bilen... Her şeyin gizli açık her tarafından haberdar olan Allahu Teala'ya aittir. Bütün hamdler her şeye sahip ve malik olan ve gücü yeten Allahu Teala mahsustur. Bütün hamdler ölüleri dirilteni Allahu Teala'ya aittir. Bunu diyenin günahları ne gibi oluyor? Anasından doğduğu gün gibi bu kişi af oluyor, tertemiz olarak iftardan çıkıyor. İşte bu da 380 İkin, 81. sayfada Arapçası duanın yazılıyor. İşte onun için mağfiret bölümü elhamdülillah bizlere erişmiştir. Bizler Allah'ımızın mağfiretine şu mübarek gecelerde, günlerde kavuşmuş bulunuyoruz. Artık bunda af olmazsak Hz. Cibril'in bedduasına ve Muhammed'ül Emin'in sallallahu aleyhi ve sellem aminine çarpılırız. Be'udemen edrake ramadan felem yugfer <gülüyor> lehu Evet, Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğu halde, Ramazan-ı Şerif'ten af olmadan çıkan, kahrolsun, helak olsun, ilahi rahmetten uzak olsun, cennetten mahrum olsun. Niye bu dua yapıldı, beddua yapıldı? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te allah Teala'nın kullarını affetmek için o kadar faziletli amelleri vardır ki, Oruç başlı başına mağfiret sebebi, teravih başlı başına mağfiret sebebi, şaur başlı başına mağfiret sebebi, zikirler, ondan sonra diğer salih ameller, sadakeler, cekatlar, hayırlar, haseneler, işte zikirler dediğim ya gaffara, dönüp gibi diğer dualar. Ondan sonra yani bütün bu amelleri gözden geçirdiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif'te yapılacak faziletli ameller bahsini gözden geçirdiğimiz zaman... Efendim işçinin yükünü hafifletmekten tut, insanlarla iyi geçinmekten tut, karı kocanın birbirine iyilik yapmasından tut, ana babaya iyilik yapmaktan tut, cemaate devam etmekten tut, efendim sadaka vermekten tut. Ne kadar salih ameller ayrı ayrı belirtilmiş, efendim Ramazan-ı Şerif'te yapılan bu salih ameller cenaze namazı da bulunmak bile. Yani Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine soruyor, Mejdem gün cenaze. Kim içinizden bugün bir cenazede bulundu? Hazreti Ömer ene ben diyor. Menasbah kim bugün oruçlu aktı? Niyet etti oruca. Hazreti Ömer ene yine ben diyor. Vecbet vecbet sana cennet vacip oldu buyuruyor. Yani oruçlu gününde bir Müslümanın da cenazesine rastlasa, cenaze namazı kılsa, mezarına gitsem defni de azur olsa mesela bu bile ne yapıyor? İnsanın günahlarını affettiriyor insanı, bağışlattırıyor. Bunlar hep Salih ameller. Ya. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ta böyle bir başına geldi Resulullah sahabeye sordu. Ey hüküm Asbah Saimen. Kim oruçlu kalktı bu sabah? Ebu Bekir ene benim ya Resulallah. Feyyüküm Adem ve Ridan. Hanginiz hasta ziyaret etti bugün? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ene ya Resulallah benim dedi. Ey hüküm Şüya cenaze. Hanginiz bir cenazede bulundu? Ebu Bekir Sıddık ene ya Resulallah benim buyurdu. Ey hüküm At'a've miskinen. Hanginiz fakiri yedirdi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Benim ya Resul bu dördünü bir arada yapana cennette bir köşk bina edilir. Şimdi zaten oruçlu oluyorsun. E bir de hasta ziyaret ettin iki. E bir de Müslüman cenazesine katıldın. Oluyor mu? Cenazeler çok kalkıyor camilerden. Ne oldu? Üç. E bir de fakire bir sadaka verdin. Dört. E cennette de ne oldu? Bir köşk. Garantisi var. Yani hakikaten amel edilecek çok faziletli iş var. Ama yapan kim? Allah Teala... Cümlemize nasip etsin. Onun için hayırlar çok, yapılacak işler çok. Bunların hepsi bizler için Rabbimizin lütufları, ikramları, bu mübarek günlerin, gecelerin bereketleri, kerametleri böylece inşallah yani bir oruçluya iftarlık vermek, bir hurmayla, bir sütle, bir yudum suyla bile olacak işken, büyük ziyafetler şartı yokken, bir iftar edenin bile kâle meğfurat edelim. Men fettara oruçlu iftar ettiren ona iftarlık verelim bile. <gülüyor> Günahlar af olur. Cehennemden azat nasip olur. Buyuruluyor. Dolmuş, taşmış, coşmuş. Allah'ımızın rahmeti, mağfireti ve cehennemden beraatleri dağıtılıyor. Hepimiz istifadeye çalışalım. rahman İnşallah. İnşallah sizleri de bu vesileyle Rabbime emanet ediyorum. Dualar ediyorum, dualar istiyorum. Allah Teala verdiği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 Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile